Oh yeah. İzlediğiniz Kainat Bugün 25 Mart Çarşamba. Yıl 2015, ay 3, gün 84. Kasım 138. 1436 Hicri Cemaziye Lahir 5. 1431 Rumi Mart 12. Fırtına. Kütüphanecilik Haftası. Günün sözü: Vefasızın meclisinde bade içilmez. Ziya Paşa. Günün tarihi 404 yıl önce bugün 25 Mart 1611'de Asya, Avrupa ve Afrika'da pek çok yerleri gezerek 10 ciltlik bir seyahatname yazan ünlü gezginimiz Evliya Çelebi doğmuştu. 134 yıl önce bugün 25 Mart 1881'de Macar besteci Bela Bartok doğmuştu. Bartok 1936 yılında Adnan Saygun'la birlikte Türkiye'yi dolaşarak birçok türküyü nota ile kaydetmiştir. Günün malumatı Korç burcunda doğanlar. 21 Mart, 20 Nisan. İddialı, cömert, kahraman ve gözleri ileride olan kişilerdir. Ellerinde büyük imkanlar vardır. Fakat bu imkanların farkına varmaları gerekir. Politikada, yöneticilikte, mizah ve fıkra yazarlığında başarılı olurlar. Devamı yarın. Büyük, büyük Saatli büyük marif, marif Takvimi, takvimi. Açık Radyo burası açık radyo Açık Gazete başlı dönmem adı ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. The Is grubundan Şugur Şugur Şeker Şeker diye bir parçayla başladık. Şimdi niye öyle başladığımızı Aynalar kitabından okuyalım.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 Şekerin keşfi. Kral Darius arıya ihtiyaç duymadan bal veren bu kamışı Pers ülkesine getirmişti. Hindular ve Çinlilerse onu çok önceden beri biliyorlardı. Ancak Hristiyan Avrupalılar şekeri Araplar sayesinde keşfetti. Haçlı orduları Trablus ovalarındaki tarlaları görmüş ve kuşatma altındaki Elbariye, Marra ve Arka şehirlerinin Halkını açlıktan kurtaran nefis sıvının tadına bakmışlardı. Haçlıların içlerinde duydukları mistik coşku, ticari fırsatlara karşı gözlerini kör etmediği için, Eriha yakınlarındaki ismi bu yüzden El-Sukkar olan bir yerde dahil olmak üzere, Kudüs krallığından Akka, Tiro, Girit ve Kıbrıs'a kadar, İşgalleri altındaki bölgede bulunan bütün şeker kamışı tarlalarını ve değirmenleri sahiplendiler. Ve o andan itibaren Avrupa'da eczanelerde gramla satılan şeker beyaz altın oldu. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Tarihte bugün 421'de Venedik kurulmuş tam 12'de. ...öğlen saatinde. Bu efsane böyle gidiyormuş. 421'de bugün. 1947'de bugünse... ...Illinois'de... ...Centralia diye bir... Maden ...yerdeki kömür madeninde... ...bir patlama... ...olmuş. Metan gazı patlaması. Grisul 111 kişi ölmüş. Ve Amerikalı efsanevi... ...folk şarkıcısı, besteci... Woody Guthrie... Centralia'daki bu maden kazası hakkında The dying, dying Miner Ölen Madenci adında bir şarkı bestelemiş ve ayrıca da bir de Waiting at the Gate yani kapıda beklerken diye de aynı olay hakkında bir ikinci şarkı yazmış. Onun da perspektifi yalnız madencinin oğlunun açısıyla. Çok dramatik şarkılar. 1965'te bugün sivil haklar, mürtaş hakları aktivistleri Martin Luther King Jr.'ın öncülüğünde 4 günlük ve 75 kilometrelik yürüyüşünü 80 kilometrelik Selma'dan Montgomery'deki başkente Alabama'nın başkenti Montgomery'e tamamlamışlar. Onun filmi de bu sıralarda zaten oynuyordu. 1982'de bugün tutuklu düşünce suçlusu tırnak içinde İsmail Beşikçi 10 yıl daha ceza almış. Neden? Sebep ben de onu soracaktım. Cezaevinden yazdığı bir mektup nedeniyle fikirlerini cezaevinden de ifade ettiği için. 1982 çok da geç değil yani evet. 33 sene önce oluyor hadise. Cezayir'de yazdığı bir mektup sebebiyle cezası daha fazla uzatılıyor. 10 yıl. On daha fazla dediğimizde 10 yılmış ya. Evet. İşte böyle. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Hem uluslararası alanda hem de Türkiye'den bolca kıyametli e, patırtı da haber var. Ama en önemlisi bir trajedi. Fransa'da uçak kazası. 150 kişi öldü. Alman Havayolu Şirketi Lütfans'a ait German Brings uçağı e, 144 yolcusu Altınbürek'te batı ile beraber Fransa'da düştü Çok büyük bir e, Trajedi artıran boyutunu Katlayan belki bir şey daha var Barcelona'dan havalanan uçak Fransa üzerindeyken irtifa kaybetmeye başlamış Henüz sebebi belli değil Ve 8 dakika Sürmüş Düşüşü. düşüşü olayın çok korkmuş bir durum hakikaten çok sayıda öğrencinin olduğundan bahsediliyor uçakta uçaktaki Türk yolcu sayısı üzerine spekülasyon da var bu Türkiye niye ]ci... bu kadar fazla önemli her zaman Türkiye'deki bütün bütün dünyada mı böyledir kaç yolcu bir uçak düştüğü zaman her ülke kendi ölülerini mi hesaplıyordur ee, bilemiyorum ama e, Türkiye'de özel bir şey var yani Dışişleri Bakanı açıklama yapmış. Ee, i̇lk önce 39 Türk soyadlı kişi bulunduğu iddia edilmişti. Ardından bir kişi olduğunu söylemiş. O da bir Almanya vatandaşı, Türk kökenli bir yurttaş demiş. Ama tam sayının belli olmadığını da söyleyelim. Neden önemli olduğunu bilmiyorum. Ama bütün milliyetçilik hamuruyla yoğrulmuş olduğu için bütün olaylara... Türkiye ve Türklük üzerinde bakılması gibi bir adet var. Öyle bir problemimiz de var. Fransa Fransız hartlerinde düşmüştü uçak. Barcelona Bars, özür dilerim. Dönmüyor bu, bu sabah. Barcelona'dan yerel saat ile 9.35'te kalkmıştı ve Düsseldorf kentine doğru gidiyordu. Germanwings hava yollarına ait A320 Airbus uçağı. Tabii gazeteler ve televizyon kanalları için bulunmaz bir sansasyonel haber fırsatı olduğu için her tarafta internet gazetelerinde filan da muazzam bir tantana koptuğunu belirtiriz büyük fotoğraflarla beraber e. çok trajik bir durum bu böyle acil durum çağrısı yapmış kurtulan olduğunu düşünmüyoruz diyor Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bir açıklama yapmış trajedi demiş resmi Twitter hesabından Başbakan Manuel Balz de kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söylemiş Merkel'da bir açıklama yapmış Almanya Şansölyesi o da Twitter'dan bir sözcüsü aracılığıyla açıklama yapmış kaza nedeniyle derinden sarsıldığı belirtilmiş yarın kaza yerine yani bugün kaza yerine gideceği belirtilmiş haberde firmadan da büyük üzüntü içindeyiz açıklaması var Almanya'nın kriz hattı açtı Lufthansa'nın Lufthansa iflas etmişti galiba değil mi böyle onun için bu isimleri kullanılıyor bilmiyorum. yani en azından bir şey değişikliği var German Wings niye adı bilmiyorum German Wings ve Lufthansa'da çalışan herkes bu olay dolayısıyla büyük üzüntü içindedir diyorlar. Tüm dualarımız yolcular ve mürettebatın aile ve yakınlarıyla demişler. 154 yolcu ve 6 mürettebat personel. Kaptan pilotlar dahil olmak üzere. Eğer korkularımız doğrulanırsa bugün Lufthansa için kara bir gündür demiş Lufthansa'nın CEO'su Karş'tın, karstın Spor Kurtulanlar olmasını Umuyoruz demiş ama Düşün ihtimal gerçekten Enkaz, e, Denizden 2000 metre yüksekteymiş Ve akşam saatlerinde aramaya, e, Arama ve kurtarma çalışmaları ara verilmişti Sabah saatlerinde tekrar başlayacağı söyleniyordu yani Muhtemelen bu saatlerde de Başlamış olması gerekir Ne demek denizden 2000 metre yüksekte Dağın tepesinde demek galiba Yani denizin dibindeki bir dağın Öyle mi Ha şeyde ha anladım. Deniz seviyesinden deniz iki. seviyesinden yüksek olarak. Evet. Ama dediğiniz gibi en trajik durumda 8 dakika boyunca irtifa kaybetmesi ve bu evet. sırada da bu yolcuların da bunun bilincinde oluyor düşüncesi. İki de bebek. Bu düşüncesi. Galiba. Evet. Şimdi diğer haberlere bakalım. Bunun üzerine ee, en ilginç haberlerden bir tanesi İran'la nükleer görüşmelerin çok kritik bir noktasına gelindiği bu sırada ya Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ta 1979'dan beri devam eden büyük bir husumet nihayet belki de bir belli bir noktaya taşınacaktır diye düşünülürken bir rapor gelmiş ve İsrail'in İran'la Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dünya devletleri arasındaki görüşmeleri casusladığını ve bu haberleri sızdırdığını engellemek için bir nükleer konuda bir anlaşma yapılmasını engellemek için de muhalif senatörlere yani Demokrat Parti'nin karşısında olan senatörlere sızdırıldığını söylemiş. Sabotaj yapmaya çalışmış yani. Evet. Ama bu bu da ilginç bir nokta değil mi? Wall Street Journal'ın haberi Beyaz Ev, geçen sene öğrenmiş bunu. Daha görüşmeler açılır açılmaz öğrenmiş. Ama şimdi biz dünya bir sene gecikmeyle öğreniyor. Bu da normaldir bu kadar yüksek düzeyde bir casusluk ve e, siyasi faaliyeti. O, bizim sıradan ölümlüler olarak bir sene sonra öğrenmemiz herhalde normaldir. Fakat e, Beyaz Saray pardon Beyaz Ev iki defa sarsılmış. Sebebini biliyor musun? Birincisi böyle bir casusluk yapılmış olması. Ama daha önemlisi bunların Cumhuriyetçi senatörlere ve temsilciler meclisi üyelerine sızdırılması. Sen de mi Brutus demişlerdir yani. İsrail bütün bu şeyleri yani kampanyayı bir kampanyanın parçası olarak kullanmış tabi yani görüşmeler baltalansın diye. Fakat İsrail tamamen yalanlamış. Yok böyle bir şey demişler. Sence hangisi doğru? Bilmiyorum. Ben de. İkisi de ikisi de aynı anda haklı olabilir. İkisi de yanlış olabilir, yalan söylüyor olabilir. Muhtemelen bütün politikacılar gibi bunlar da yalan söylüyordur. Ne diyorsun? <gülüyor> Beyaz ev temsilen, temsil eden politikacılar. Yani yoğun bir propaganda var elbette de. Ben şeyi saymak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. İsrail i̇şte. hükümetinin vatandaşlarına seyahat etmeme çağrısında bulunduğu ülkeleri neleri kaçıracak? İsrail vatandaşları bu çareyi dinledikleri takdirde bahsediyorum ülkelerden. Türkiye, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Yemen, Suudi Arabistan, Afganistan, Libya, Sudan, Somali, Burkina Faso, Endonezya, Fildişi Sahili, Malezya, Mali, Moritanya, Mısır, Pakistan, Togo, Cezayir, Cibuti, Tunus, Bahreyn, Filipinlerin Güneyi, Ürdün, Kuvvet, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Fas, Umman, Tayland'ın güneyi, Kenya, Nijerya, Hindistan'ın güneyi, Senegal'in doğusu, Nijerya'nın kuzeyi, Çeçenistan ve Keşmiş. İsrail yaptığı e, açıklamada, daha doğrusu İsrail hükümeti vatandaşlarına aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bu 40 bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarmış. 40. Midilli var mı? Yok. Ayvalık. Terörle Mücadele Ofisi ofisinden yapılan yazılı açıklamada söylenmiş bu. Maldivler bakayım. Yok galiba. <gülüyor> Moritanya var. Toko Cezayir bir var istiyorsanız. Ama bu kırk bölge sıralanmış teker, teker Evet bu casusluk benim biraz canımı sıktı yalnız söyleyeyim. Yani koskoca Beyaz evde bu yapılmazdı. Neredeydi bu görüşmeler? Hı? Neredeydi? Dünya merkezlerinde. Her çeşitli yerlerde evet. yapılıyordu. Demek ki bu ülkelerde yapmak lazım ki İsrail vatandaşları gitmesin. Evet. Baya böyle geçmiş. Şimdi peki devamını şey yapalım. Afganistan'a geçelim oradan. Şimdi giderek daha da vahamet kazanacak yalnız. Obama bir açıklama yapmış. Ve daha önce söyledikleri sözlerin hepsini yalayıp yutmuş. Gitmiyoruz, kalıyoruz. Kalıyoruz burada. demiş. Aynen öyle. Siz inanmış mıydınız ilk defa çıkacağız ama 2014 senesinin Aralık ayında çıkacaklarını söylemişti bundan evet. iki sene önce. Ben de gazeteyi yapıyordum hatırlıyorum gayet net bir şekilde. Sen inanmamış mıydın? Ben inanmadım tabii ki. Seçimden hemen önce söylemişti bunu. Guantanomayı kapatacağını da söylemişti bir önceki seçimden ben önce. Ben ona da inanmıştım. İşte Sürekli o... hayal kırıklığı yaşıyorum. Senin gibi gerçekçi değerlendirmeler ya. yapamıyorum. Ya. Ya yani neyse. Selahattin'den değil. alıyorsun tiyoları tabii onun için. Selahattin e, derin bağlantıları olan bir insan olduğu için e, böyle ufak ufak bilgiler paylaşabiliyor ben zaman zaman. Ama Afganistan'daki asıl olay 2000 kadının yürüyüşü. Evet. Daha önce benzer görülmemiş bir yürüyüş. Evet muazzam bir olay bu bence de günün belki de en umut verici olayı. Korkunçluğun içinden çıkan bir umut bütün karanlıkları. Geçtiğimiz hafta Kabil'de bir kadın Kur'an yaktığı gerekçesiyle önce... <gülüyor> Ferhunde adını hemen söylüyor. Evet. E, ve şizofren olduğu da ailesi tarafından söylenen bir kadın bu. Önce dövüldü, sonra taşlandı, ardından bir binanın tepesinden atıldı, sonra da yakılarak öldürüldü. E, bunun haberini vermiştik geçtiğimiz hafta içerisinde açık Zın, gazetede. Zındık olduğu için değil mi? Yani şizofren olduğu için de olabilir Bileyim Ama ödülme Ama... sebebi tamamen Kur'an'ı nasıl yakarsın diye. Evet. Ee... Gerçi Hristiyanlık alimindeki bağnazlıkta e, Müslüman alimindeki bağnazlıkla pekala yarışı galamdan sayısız. Tamam bu sayısız Yani tarihte olabilir de. Görüyoruz evet. Tarihte görebilirsiniz de şu andaki modern dünyada böyle bir olayı tek, tek görebileceğiniz pek çok fazla e, alan da olabilir de. Bu farklı bir şeydi. Türbede muska satan bir din adamıyla tartışmış. Ba yani Kur'an'ı yaktığı iddia edilerek e linç edilen bu genç kadının batıl inançlarla ilgili batıl inanışlarla ilgili görüşünü açıkça dile getirdiği için saldırıya uğradığını söylemişler bu şeyin BBC Türkçe'nin haberi. Fakat Hakikaten korkun. 28 yaşında. Önce sopalarla dövülüyor, üzerine basılıp tekmedeniyor. Tabi hepsi erkek. Bedeni bir araç araca bağlanır, çürük oluyor ve en sonunda da yakılıyor. Ferhunde'nin cenazesini Afgan kadınlar sırtlarında taşımışlardı. Hı hı hı. Bu Afgan geleneklerine tamamen aykırı. Bunu söylemiştik kardeş. Evet. Dün de bu 2000 kişi arasındaki yüzlerce kadın adalet talebiyle bir eylem yapmış cenaze namazına da katılmışlar herhalde ve çok artarak devam etmesi çok hakikaten bu korkunçlukların içinde umut ışığı yakıyor insanın içine yaklaşık iki bin kişi ve Afganistan Kadın Konseyi'nden Fat Fatana Gaylani Associated Press haber ajansında artık yeter yeni nesil yalnızca savaşı biliyor eğitimsizler şimdi bir de işsizlik eklendi demiş Yüzlerini kırmızıya boyuyor bazı kadınlar. Bazıları da Ferhunde'nin kan ravan içindeki yüzünün resmini taşıyarak protesto ediyorlar. Kabil polisini de şiddetle kınıyorlar. Çünkü şeymiş yani tamamen durup seyretmiş. Harika bir polisli kolluk görevi yaparak bu vahşi linç çetesinin azgın Kabil polis sözcüsü Haşmet Stan, Stanikzai, Facebook'ta üstelik ne yapmış? Kudum mu onu? Ha. Facebook'ta Hayır. mesaj atmış. Kabil polis sözcüsü iyi yaptılar demiş. Cenaze, cinayetten bahsediyor. Amerika'da da aynı oluyor polisin Onun zihniyeti. Hatta. Fransa'da da, Türkiye'de de, Afganistan'da da. Yani bunun dini filan olmuyor. Evet. Kurumla alakalı bir durum olabilir. Kurumla olabilirim. alakalı herhalde. Yani fakat 13 bu polis sözcüsüyle birlikte 13 polisin şimdi görevden alındığı ve sorgulanacağı öğrenilmiş. Tabi gösteri yüksek gösteri olunca 19 kişi de gözaltına alınmış. Ferhundin'in ailesine de bakılacak olursa ki muhtemelen çok doğruyu söylüyorlar olay sırasında kenarda oturup durmak ve hiçbir şey yapmamakla suçluyormuş polisi. Zaten övdüğüne göre Kur'an nasıl yakılır filan diye. Fakat tabutunun taşımaları linç edilen Afgan kadının ve görüşünü açıkça söylediği için linç edildiğini söylememesi 2000'i aşkın giderek artan gösteriler olması hakikaten önemli. Ben diğer haberi yarıda kesmiştim. Neden? Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekmiyordu Afganistan'dan bir açıklama yapmış mı bu, bu konuyla alakalı bir rasyonel bir sebebi vardır bir bakayım hemen bu haberi komundurumuzdan <gülüyor> okuyorum ee, evet şey demeyin bana şimdi Taliban saldırılarının artması el Kaide'nin yoğunluğunu daha fazla göstermez hayır yeni misin? bir stratejiye geçilmiş bu da çok normal ee, yeni esneklik yapışlet devletten vazgeçmişler Ahit <gülüyor> Donat esnetti diye. Esnet. Yani esneti ben ekliyorum ama bayağı açıklama yapılmış. Afgan Başkanı Ayşref Gani ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın yeni bir esneklik. Amerika'nın askerlerini çekme politikasında Afganistan'dan. Başarılı olmamıştı mesela o Ahit Donat esnet mantığı Irak'taki ordunun yapılanması içerisinde çünkü Musul'u herhangi bir direniş göstermeden gayet rahat bir şekilde bırakmışlardı IŞİD karşısında oldukça fazla alanda geri çekilmişlerdi ederim. ama şimdi Şii milislerle beraber İran destekli ve dünyanın dört bir tarafından gelen Şii milislerle beraber halen Tikrit'e saldırıyorlar Radikal Gazetesi'nin iki hafta önce dediği gibi Cuma iki hafta önce Cuma günü dediği gibi Tikrit düşmedi hala insanlar orada çatışıyorlar sivillerin içinde bulunduğu bir bölge ee, operasyonlar devam ediyormuş Amerika Birleşik Devletleri de havadan e, gözlem bu bilgi desteği veriyormuş kim nerede ne yapıyor diye Irak ordusunu ama e, bir diğer taraftan da Şii milislerin yaptığı insanlık suçlarından da savaş suçlarından da bahsedilmeye devam ediliyor hem de nasıl yani şimdi belki de günün aslında en önemli haberlerinden biri belki de birincisi bu Irak'ta, Şii milisler büyük saldırıya girdiler işte İslam devletinin, IŞİD'in ya da DAEŞ'in ne diyeceksek adına onun kontrolünden kurtardıkları sünni kasabaları tam anlamıyla yani trajedi kelimesi bile zor karşılar bunu olduğu gibi yakıyorlarmış evet, evet. Yani kurtarıyorlarmış ellerinden sizi bak kurtardık diyorlar Ondan sonra da Meyzan Tevfi'nin söylediğini hatırladım birdenbire. Kurtarıcısının da, bütün kurtarıcılar kurtardıklarının da ırzına geçiyorlar. Bu da böyle oluyor. Yani Irak güçleri ve İran'dan destek alan Şii milisler dördüncü haftasına girdi. Tikrit'i IŞİD militanlarının elinden geri almak için. Ve Human Rights Watch, İnsan Hakları Gözleme e, Kuruluşunun bir videosu var. Video haberi var. Dün şeyde biraz, ya, pek hepsi izleme fırsatım olmadı maalesef. Şöyle bir özetine bakabildim. Ve şey, Irak kenti, Amerli'den e, çok feci haberler geliyor yani tamamen yakıp yok ediyorlar yıkıyorlar şimdi mesela Iraklı bir kadınla konuşmuşlar video haber bu evet evet şu anda izliyorum gözümün yani bilgisayarda açık insan hakları izleme örgütü yetkililerinden birinin e, yaptığı açıklama da var evet, aynı abi. videodan bahsediyorsak tabi eminim aynıdır Erin Evers diye birisi e, Iraklı bir ara Irak'ta bu konuyu araştırıyor ve kadın mesela şey demiş Bir kadınla konuşmuşlar Önce IŞİD'den Çok korkuyorduk IŞİD geldiğinde Kaçmadık Zaten nereye kaçacaktık diyor Gidecek yerimiz mi vardı o Ağır hava saldırıları geldi Herkes evinde kaldı Ondan sonra milisler geldi Bize ateş etmeye başladılar diyor Bize ateş ettikleri zaman dağlara kaçtık diyor. O silahlarla vurdular diyor Evleri odalara saklandık ...ama dağlardan bize hedef alıyorlardı... ...diye konuşmuş. Evlerimizi yaktılar... ...patlama sesi duyuyorduk demiş... ...aynı haberden bahsediyoruz. Ben Sürkçe çevresini okuyorum. Peşmerge subayları da beraber geziyorlar... ...bu bölgeyi. Çünkü olay da şu şekilde... ...oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...hava bombardımanının ardından Şii milisler... ...doluşuyor kasabalara. Ardından... ...evleri Katten yakıyorlar. Yapıyorlar. Evleri yakıyorlar, e, patlatıyorlar... ...ortadan kaldırıyorlar. Genosid İnsanları... ...sürüyorlar oradan. Bir şey yapıyorlar yani. E, ve... Ha. Onlar da çekildikten sonra işte bölge tamamen kullanılamaz hale geliyor. O bölgeleri gezmiş İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch ve mesela orada İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkililerine subaylardan birisi yıkılmış evleri gösterecek şey diyor. Bu evde Sünni Araplardan biri vardı diyor. Bir Arap aile vardı diyor. Biz buraya hava saldırılarından sonra geldik. Dükkanlar ve evler Şimrişler tarafından imha edilmişler ve evlerde Ya Hüseyin Ya Ali yazıları, asılıydı. Ve bölgede Şii milislerin bünyesinde barındıran Saraya Al Horasi örgütüne ait da olduğu söyleniyor. E, son iki ayda bölgede ciddi demografik değişimler olduğu daha aynı şekilde haberin içerisinde belirtilmiş. Hem işit tarafından yapılan bu demografik değişimlerden bahsediyoruz. Evet. Hem de Şii milisler Irak hükümeti destekti, Amerika Birleşik Devletleri ve İran destekli Şii yaptığı bu demografik değişikliklerden bahsediyoruz. Bir de bir ikinci mülakat var, röportaj ve Ona da şöyle çok kısa göz atma fırsatım oldu. Maalesef vakitsizlikten dün gece Demokrasi'nin havda çıktı. O da şeyin Rolling Stone dergisinde bir makale yayınlayan Matthew Atkins Aikins var pardon Atkins demişim Atkins e, Bağdat'ın IŞİD'e karşı haşil ve zalim mücadelesi başlığını taşıyor onunla konuşmuşlar e, yani şöyle diyor mesela Ramazan Muharrem'de mübarek Muharrem ayında ziyaret ederseniz İçişleri Bakanlığı'nı Bağdat'ta diyor eee Irak'ın da komşusu İran gibi artık resmi dininin Şii İslam olduğuna olduğunu düşünmenizde hiçbir sakınca yok. Çünkü tamamen ona dönüşmüş. Şii ortaya çıkışının zaten sebebi olarak gösterilen en büyük sebeplerden bir tanesiydi bu sekter ayrışımı. Milislerin yükselişinden bahsediyoruz. Maliki dönemindeki bahsediyor. evet, korkunç bir sekter savaş baş göstermiş ve ülkeyi Paramparça etti 2003'ten sonra. Ekin çok ayrıntılı olarak buradan Afganistan'dan yorum yaptıktan sonra Irak'a geçmiş işte. Ee, yani göz atınca insan dehşete kapılıyor. Fakat şu var. Bütün bunlar öngörülüyordu ta 2003 yılında. Yani Bu ortalığı şeyden kurtaracağım terörden. Özgürlüğe kavuşturacağım. Özgürlük operasyonu deyip Blair de okyanusun öbür tarafından ona tam destek verip kitle imha silahları var. Bu Saddam'ın elinde korkunç. Bunların hepsini kurtaracağız ve özgür, mükemmel bir ülke yapacağız dediklerinde. O zamanki İspanya Başbakanı da anlara katılıp Azor Adaları'nda üçlü bir toplantı Troika toplantısı yapıp ondan sonra dünyanın Gözünün vurdukları zaman... Ta sadece vurmak dedi. Mesela İspanya komandoları çatır çatır oradaki askerlerin, uğraklı askerlerin kafalarını kestiğine dair haberler geliyordu. Gayet net hatırlıyorum. Yani yakıp yıktılar ve ondan sonra da dünyayı huzurlu bir yer yapacağız dediler bu üçü. Özellikle o üçlü savaş tam tamlarını çaldıklarında ve o zamanlar biz de naçiz hani yani, yap yapılmaması ve edilmemesi bu dünyanın çok daha kötü bir yer haline geleceğini bu sebeple e, söylemeye çalışmıştık. Ve şunu hatırlatmak lazım. O zamanlar entansif yayın yapmaya çalışıyorduk, bol bol okuyorduk. Irak'ın en büyük özelliklerinden biri mezhep çatışmalarının olmamasıydı. Yani Saddam'ın korkunç diktatörlüğü ve işte Halepçe'de Kürtlere e, yaptığı yakıp yıkma olayları dışında Sünnilerle Şiiler bir arada yaşayıp hatta aralarında kızılıp verebiliyorlardı. Hiçbir çatışma yani ufak tefek çatışmalar vardı ama hiçbir kanlı olaya da rastlanmadığı söyleniyordu. Şimdiki hale bakar mısınız? Kaç sene geçmiş aradan? 10 12. 12 senede bir düzine senede bu hale geldi. 2013 13 sene yani evet. 2002'de meydana gelmişti savaş. İşte 2003'te başladı işgal. Mart 20 Mart 2003'de Mart, Mart 2003'de tamam. de unutulmaz bir şey Evet yani 12 senede Böyle oldu Afganistan'da da böyle oldu Kadınların durumu Yemen'de çok mu farklı oldu mesela Afganistan'da sen belki küçüktün Hatırlamazsın Burka ya yani erkeklerin Yemenliğine son Burkalar atılacak Modern eğitimli Afgan kadınları dolaşacak. başlar açık harika olacak deniyordu. Bunları net olarak söyleyebilirim. Kayıtlarımızda da vardır. Şimdi bu hale geldi. Evet, işte. yakında küçülüp cebinize gireceğim. Gayet net bir şekilde hatırlıyorum o dönemleri. Hala hatta hala aynı şekilde propaganda yapılıyor. Burka üzerinden ve kadın bedeni üzerinden. Ama verilen sözlerde hiçbir şekilde tutmuyor. Yemen'i de ekleyebilirsiniz mesela o listeye. Yemen, ee, Yemen'deki insan e, insansız hava araçlarıyla beraber yaptığı sayısı saldırıların ardından ülke şu anda e, ki, iç savaşın tamamen eşiğinde durumuna baktığınız zaman aynen dediğiniz gibi iç savaşın tamamen eşiğinde duruyor yani Birleşmiş Milletler yetkilisi net olarak açıkladı ki yani eli kulağında birkaç günü var dedi Amerika Birleşik Devletleri insansız hava araçları saldırıları için bir laboratuvar olarak kullandı Yemen'i Yemen çöllerini Gökyüzünde vızıldayan uçaklarla beraber yer yüzündeki insanları, konvoyları, düğünleri, dernekleri, her şeyi vurdu. Kendine tehdit olarak gördüğü her şeyi vurdu. cemal Sivil kayıtları evet, muazzamdı. Cemal Ben Ömer diye bir şey var. Yemen özel temsilcisi Birleşmiş Milletlerin açıkça yani çok geç kalmak üzereyiz. Ortalık kan gölü olacak. Müdahale etmemiz şart diyor. Bu şimdi, şimdi de Yemen'de işte. Ama sudan bahseden kimse yok. Oysa daha Ocak başında New dergisinde çıkan bir yazıda çok ayrıntılı bir yazıda James Ferguson Yemen'in kendini su yüzünden param ettiğini ortaya koyuyordu zaten. Bir de su meselesi var evet. Bütün yeraltı sularının bitirilmiş olmasından bahsediyoruz. Yemen bunun ilk örneğiydi. Evet. evet, dünyada da ilk biten suyu biten şey temiz suyu biten ilk başkent ve aynı zamanda Sana, İran, Türkiye, Suriye ve Irak e, ülkelerinin yer aldığı havzada da da Potam havzasında da aynı zamanda e, tatlı su rezervlerinin büyük oranda kaybolduğunu söyleyen açıklamalar da mevcuttu. Su bu, işte bunu bunu bunu te, bunun tek sebebi de tabii ki şey değil. Kürese iklim değişikliği değil aynı zamanda su kaynaklarının bu çeşitli üretimler için belli şirketlerinin de odaklanıp kullanılması filan. Ama bundan sonra geçeriz. Şimdi bir büyük çatlak da burada ortaya çıkmış durumda. İsrail reddetmiş niye söylemiyorsunuz? Neyi? E söyledim. Söylediniz mi? Söyledim tabii. Biraz tabii. daha detaylı bir şekilde söylememiz lazım. Tamamen yalandır demiş. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin arkasından iş çevirmiyoruz demişler. Amerika aleyhinde casusluk yapmadık demişler. Ben demiştim. de onlara inanıyorum ve onun için meseleyi kapattım Reddi. zaten. Bu haber doğru değil. Tabii ki İsrail'in savunması gereken güvenlik çıkarları var. Bizim de kendi istihbaratımız var ama Amerika Birleşik Devletleri aleyhinde casusluk yapmıyoruz. Bu görüşmelerde yeterince katılımcı var. İran dahil demiş. Ama Amerika Birleşik Devletleri kendi müttefikleri konusunda casusluk olduğu zaman hiçbir şekilde geri adım atmıyor. İsrail geri adım atıyorsa şaşır, şaşırırım. Çıkacağız. Ara verelim sonra devam edeceğiz. Türkiye'den de güzel haberlerimiz var. Evet. Şimdi biraz da o kavga gireceğiz. Açık kaste. Sister Rosetta Tharpe'dan dinlediğimiz bir şarkı daha. Bu hafta boyunca ona yer veriyoruz. Rock me adlı şarkı da Bu sefer de daha cazımsı ağırlıklı bir şarkı dile getiriyordu. Bilebildiğimiz bütün önemli müzik janrlarında varlığını göstermiş hatta etkisini de göstermiş şarkıcı, şarkı yazarı ve mükemmel bir gitarist hemşire Rosetta Tharp 100 yaşında olacaktı eğer 73'te ölmeseydi oldukça genç bir yaşında ona bir günaydın daha diyeyim. Evet. peki AKP bölünmüş nasıl Öyle yazıyor taraf gazetesi sürü manşetinde. Evet. Saray ile hükümet arasındaki gerilimin fitilini Erdoğan'ın 9 Mart'taki Bakanlar Kurulu'nda yaptığı hükümeti görevden alma mesajı ateşledi diyor. Alırım görevden hepinizi mi demiş. Evet. Gibi. Kabineyi görevden alma konusunda anayasal yetkimi kullanırım dedi. Ne demek bu? Alırım görevden hepinizi evet. demek tabii. Sarayda yapılan bakanlar kurulunda Davutoğlu ağır bulunmuş. Herkesin içinde mi? Ben burada saydım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bakan var. Bunun 13'ü erkek, sadece bir tanesi kadın. Ama ne kadın? Evet. E, ve bir cumhurbaşkanıyla beraber 15 kişi mi ediyor? E, bu kadar insanın gözü önünde mi? E, 16 olması lazım. 16 Türk Devleti'nden bahsediyorsun. Davutoğlu'nu saymış mıydın? Belki de saymamışsındır. tam 16 diyelim o zaman. Ee, bu kadar insanın göz önünde Yapmış olsa gerek bunları Zaten Davutoğlu ve Arınç olmak üzere AKP'li bakanları şok etmiş bu Sözleri Cumhurbaşkanı'nın <gülüyor> Filan demişler Bilmiyorum Aman reis Demişler değil mi de yazıyor. Bunun, bunun üzerine Bir süredir üzerinde çalışılan Yeni adalet ve kalkınma projesinin Startı verilmiş ...Abdullah Güldü dışarıdan destek verdiği... ...ikinci yenilikçi hareket. Ne oluyor? İY, İYH... ...kısaltması. İkinci yenilikçi hareket. İkinci yenilikçi harekette ...pek e, mümkün olmayabilir... ...şey açıdan... Ya, ...şey vaziyeti var. Yenilikler. Yani bayağı ciddi bir... ...kapışma olduğunu söyleyebiliriz. Beşir söyleyebilir. Atalay, kadroları sayıyorum. Beşir Atalay, Bülent Arınç, Ali Babacan... ...Hüseyin Çelik ve Hakan Fidan varmış bu ikinci yenilikçinin hareketinde ilk 11'de mi? Evet. 2000 sürprizi ise Erdoğan'ın eski danışmanı Yalçın Dağın olmuş. Santrafor olsa gerek. Yok, defansta olur ki. Defansta tabii. Evet. Libero. Kendisine karşı hareketi fark eden Erdoğan'ın anketlere bakıp hükümete yönelik eleştirilerini çözüm süreci üzerinde başlattığı öğrenilmiş. Hesapta olmayan Gökçek-Arınç polemiği ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Bülent Bey sarayın surlarını dövdü demiş ki bu e, terminolojiyi bilmediğim için ufak bir açıklama bekliyorum açıkçası sizden. Surları de... dövmek ne demek? Surları dövmek? O zamanlar yoktum ben surların dövdüğü zamanlarda. Ben anlatayım. Bizzat tanık olduğum şeylerde İstanbul'un Konstantinopolis'in alınmasını söylüyorsun. Sene 1453. Pazartesi daha salıya var. Of. Çok sıkıcı değil mi? Pazartesi ülke işgal ediyoruz. Yani. 28 işgal Mayıs gümbür gümbür dövüyoruz. Neyse. Şimdi <gülüyor> ee, yani bu polemik mi dedin? Polemikmiş. Ama bu ne polemi? Ya haysiyetsiz şerefsiz, havlamak filan gibi kelimeler geçiyordu. Buna polemik mi diyorsun sen? Kavga diyorlar buna siyasete bomba gibi düşen Arınç Gökçek kavgası sonrasında meğerse danışıklı dövüş de olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü dava edeceğim demiş bu sözler dolayısıyla. Danışıklı dövüş bile tebrik etmek lazım çok profesyonel çok bir şekilde bu, bu zamana kadar birbirlerine kendilerine böyle bir şey geldiği zaman dava eden insanlar dava etmezdi. Ama bu sefer farklı bir durum gerçekten ortada var. Sabah gazetesinden öğrenebilir miyiz acaba? Hayır. Mi? Baktınız mı? Bakmadan çok peşin ve ön yargılı konuşuyorsunuz. Ben sabahtan şeyleri öğreniyorum. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmeyeceği haberini büyük bir başarıya imza atmış Sabah gazetesi gene 2010 senesinde yaşanan KPSS skandalının çözümünün manşetini bugün gazetesinde yer vermiş birinci sayfadan. Onlarca kişi gözaltına aldıkları beş yıl önceki hadiseyi mi söylüyorsun? Evet ama yani düşünüyorlar. Uzun uzun düşünme var yani. Eee kimi gözaltına alacağız diye bir kendileri arasında bir beş sene içerisinde oturup toplanıp konuşmuşlar değil işte yani. İşte aradığım kelime de oydu. KPSS sorularını çalıp paralel yandaşları devlete yerleştiren suç örgütünün şemasında Samanyolu Kolejleri Müdürü Cemil Koca ile Körfez dershanelerinin sahibi Yusuf Rodoplu örgüt yöneticileri olarak gösterilmiş. Örgütün en tepesinde ise bilin bakalım kim varmış? Obama. Hayır. Yaklaştığınız ama coğrafik olarak. Pensilvanya. Evet evet biraz daha içeri girip isim verin. Veremem. Fetullah Gülenmiş gazete öyle diyor. Yüksel temelin haberi. Tezlekede Gülen'in internet programında, internet ortamında, TV programlarında ve sohbetlerde örgüte verdiği talimatlar esas alınmış. Oradan göremiyoruz o haberi iyi. Türkiye daha iyi kapsamış ve ne demiş? Parti itibarını sarsan gider. Başbakan Arınç Gökçek kavgasına sert çıktı. Kimse Napoli. kriz beklemesin demiş aynı zamanda da. En sevdiğim açıklama cümlesinin baş birinci kelimesi baş kelimesi kimse kimse kimse kriz beklemesin açık gazetede dinlemesin krizden başka bir şey yok son zamanlarda açık gazetede anlatılan Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında hiçbir görüş ayrılığı yokmuş iki saattir boşu başı boşuna konuştunuz peki Arın şey demiş bu Melih Gökçek şey dedi Ank Ankara'yı parça parça başkenti sattı. O dedi ya. Ankara parça parça satar. Şeref dedi. meselelerini söyledi. Pek çok olabilecek birçok şey söyledi. Onun üzerine Melih Gökçek de eee Mahkemeye vereceğim demişti. Mahkemeye verirse davalı mı da, yoksa davacı mı zarar görür bilemem diye ince konuşmuş. Sabah kastresinde de yazıyor bu. O mahkeme açılır bazı şeyler sorulur, cevaplandırılır. O zaman davayı açan mı yoksa davalı mı bu işten zarar görür hep beraber görürüz demiş. E, da göreceğim demiş. Evet evet. Sabah e, da vermişler açıkçası. E, esasen ile da bu konuyu görüştüm demiş esasen yaptığı çok çirkin bir şey ben, kendim, ben de kendisini telefonla arayacağım ikaz edeceğim bu çerçevede kalsan iyi olur demiş başbakan arınca demiş sayın başbakanımızın da bazı arkadaşlarımızın bana tavsiye ettiği üzerinde çok fazla durma sözüne riayet etmediğim için yanlış yaptığımı kabul ediyorum demiş. bunu t24'ten okuyorum ben fakat aileme, eşime, çocuklarıma, damadıma, onların üzerinden haksız bir şekilde beni paralelci olmakla suçlayan insana bir şey söylemeliydim. Sadece o bir şey söyledim. Sadece mi? Hmm. Hmm. Dün, artık daha fazla bunun üzerinde durmak istemiyorum. Ama gerçekten epey bir şey var. Son olarak bir Melih Gökçek'ten tekrardan bahsedelim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kendisine Ermeni diyerek hakaret ettiği iddiasıyla taraf yazarı Hayko Bağdat'tan şikayetçi olmuş. Gökçek Ermeni sözünü tiksinti verdiğini söylemiş kendisine. Evet o da güzel bir haber aslında o. Hayko Bağdat ne diyor bu konuda? Şunu Bakalım. söylüyor. Ee, Bağdat'ı Bağdat başkenti resmen Ermeniye vermişler yazıklar olsun demiş tweette. O da 10 bin liralık dava açıyormuş. Manevi tazminat dağızı açmış hatta Bağdat. Hayko Bağdat da yazarı olduğu tarafa demiş ki Gökçek Almanya Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir'in yaptığı bir çalışmanın ardından Ey Cem Özdemir sen Ermeni kökenlisin diye tweet attı ben de mizahi olarak eleştirmek için sen de Ermeniymişsin diye tweet attım. Şimdi şöyle diyor. Birine Ermeni demek hakaretse bu konuda konuşacak son kişi Melih Gökçek'tir. Ayrıca Ermeni lafının hakaret sayıldığı bir toplumda Ermenilerin nasıl yaşadığı da tartışılır böylece. Evet. Eğer bu iş mahkemeye giderse mahkemenin vereceği karar da önemli olacak. Bu tartışma on bin eder demiş. <gülüyor> Eğlenceli bir konu tartışılması fena olmayan bir konu demiş. Bence de e şimdi bir yere doğru gidiyorum. Tartışılsın. Bir evet. insana Ermeni demek hakaret mi değil mi? Ankara Peki. Büyükşehir Belediyesi Başkanı e, nezdinde tartışılsın bu konu. Şimdi kapasitesi... Tartıştığımız konuya bak. Kapasitesi sorusu geliyor. Sakın cam tarafına selahatine bakmak yok. Göz temasını da yasaklıyorum. Hadi Soru bakalım. şu. Ahmet Davutoğlu... Gökçek Arınç gerginliği ile ilgili ilk kez konuşmuş. Bunu minniyetten okuyorum. Tamam. Her iki açıklamada yanlıştır. Parti disiplin kurullarını işleteceğiz. Gerekeni yapacağız demiş. Okey. Soru? Soru şu. Yanlış nerede? Her iki açıklamada da yan, yedi yanlışı bulunuz. Işıklar nelerdir? Işıklar. Mesela alçak demek, ha, köpek ha, gibi on, havlama demek. Onları mı söylüyorsunuz? Ya onları bunlar, şimdi saydırmayın bunlar, bana şimdi. İki gündür zaten konuşuyoruz. İnsanlar da ya, sıkıldı. Yanlış nerede peki? Bunları ama doğrudan söylenmedi. Bunlar dolaylı yollardan söylendi. Yani haysiyetsiz demedi. Haysiyet, haysiyetim var benim diğerleri gibi değil. değil. Bir çeşitli imanlarda bulunan açıklamalar vardı. Geri dönülmesi kolay açıklamalar değil, olmasa bile hiç değilse doğrudan söylenmedi bunlar Bülent Arınç tarafından Peki, soruyu değiştirerek yeniden soruyorum Buyurun. disiplin kurulunda neler sorulacak suçlamalar neler olacak Ermeni misiniz değil misiniz diye soracaklar mesela Melih Gökçe'ye belki de sorulabilir mi sorulamaz o mahkemede galiba konuşulacaktı zayıf Dört nokta altmış veriyor. Allah Allah. Niye 4, zayıf ne tartışılır nereden bileyim? Yani daha önce disiplin kurulu toplanmış da böyle bir olay yaşanmış da referans verebileceğimiz bir durum var da ben mi söylemiyorum? Ya, İlk defa başına gelmiyor mu Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerin şey? Burada sadece sözlü yapıyoruz ve sözlü de benim ben tatmin olmadım. Asla yiyecekler Sınav kaplan kesecekler desem oluyor. olacak aslında. Yani daha önce karşılaşılmış bir durum değil ki bu. Melik Gökçek de... Bülent Arınç gibi partinin önde gelen iki iması, kurucularından hatta bu Bülent Arınç daha önce kurmuştu da partiyi. Melek Ökürek daha sonra gelmişti. Bu iki kurucunun e, karşılıklı olarak disipline sevk edilmesi durumundan bahsediyoruz. Daha yakın tarihte böyle bir şey yaşanmış mıydı? Ee, hatırlamıyorum. E ben yani. de hatırlamıyorum. Referans olarak verebileceğim bir cevap olmadığı için dersime çalışmak gibi durumunda söz konusu olmaz. Kabul etmiyorum verdiğiniz notu açıkçası. Peki yeniden... Gözden geçirmeye karar verdik Selahattin'le beraber Şöyle. ama şimdi açıklamıyorum. Tamam. İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Nasıl? Güzel. Ertuğrul Günay ile Dengir Mehmet Fırat'tan bahsetmiyorsunuz galiba. Hayır. E, Ertuğrul güzel demiş ki Gökçe konuyu saptırmak için ortaya çıktı. Orınç alet oldu. Asıl sorun Erdoğan'ın tavır değiştirmesi. Parti içinde Erdoğan'ın dayatmalarıyla ilgili ciddi sıkıntı var demiş. E, Dengin Mehmet Fırat da 7 Nisan'da milletvekili adayları açıklanacak. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha büyük deprem görebiliriz. Gül AKP'nin başına gelebilir demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başında bir gül düşünün. Güller savaşı. da şey demiş. Kızılca kıyamet koparken Davutoğlu'nun sesini duymuyoruz. Nerelere saklandı demiş. Öcalı'nın nevroz mektubunda metin gövdesinde hiçbir değişiklik olmadı diye de ilave etmiş. Yani Cumhurbaşkanı'nın üslubu çok seviyesi düşük. Artık siyasi olarak ahlaki olarak da kendisini kaybeden bir kişiye dönüştü demiş. Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerini. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Tek adam olmasına izin vermeyeceğiz. Erdoğan'ın çözüm sürecine dair son günlerdeki tutum değişikliğini de bu konunun artık kendisine siyasi rant sağlamayacağını gördüğü için artık gerçek düşüncelerini beyan ediyor diye bir niteleme yapmış. HDP Emret yazarı Ceydem Toker yapmış bu açıklamayı. HDP eş Genel Başkanı Demirtaş bu arada çok ince dokundurmalarda yapıyor. Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Arınç arasındaki tartışmaları ilişkinde Bugün hükümet sözcüsü hükümetin izleme heyeti konusundaki tutumunun arkasında olduğunu deklar etti demiş. iki gün önceden bahsediyoruz. Kimi muhatap alacağız biz şimdi diye de sormuş. İki maymunu oynuyorlar desem onlar için yanlış olmaz demiş. Aldığı iki maymun lafını da aynı şekilde çok daha net bir şekilde geri yansıtmayı da başarabilmiş. Viyade etmiş yani. Evet. Evet. Çünkü e, Cumhurbaşkanı çözüm süreciyle alakalı polemiklerde HDP'ye e, yaptığı bir e, eleştiri vardı. İki maymun oynuyorlar diye. O da aynı şekilde geri iade etmiş. İade etmiş. İade etmiş. Geri yok. Iade etmiş. Sadece iade etmiş. <gülüyor> Bu tamam. arada ben buna polemiklenmesine Sanki. çok itiraz ediyorum. Bu bir kavgadır. Arınç üzerinden yürümesinde iki sebebi olduğunu söylemiş. Birincisi Arınç'ın emekliliğinin geldiğini ve yakında bir köşeye çekileceğini bildiği için biri yıpranacaksa o yıpransın diye düşünüyor diye bir yorum yapmış. Arınç ayrıca da nasıl olsa daha önce de pek çok kereler söylediğini inkar etmiş biri. Büyük sorun çıkarsa yine inkar eder deniliyor demiş. Yani kavgadan daha ziyade Abdülkayri Selvi'nin söylediği gibi kavgada dahi söylenmeyecek sözlerin ortaya çıktığı bir hmm. e, durum aslında. İşte Hasan Cemal de tam onu yazmış vaktimiz daraldı. Yapma reis Allah aşkına başlıklı bir yazıda meseleyi özetlemiş Hasan Cemal T24'te. Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bir şeyler çok fena yırtıldı. Bu yırtıklar bundan böyle kolay kolay dikiş tutmaz. Çatlak derinleşiyor, büyüyor. Her geçen gün saklanamaz, üstü örtülemez hale geliyor demiş. Ve mesela Sedat Laçiner'in internet haberdeki yazısından okumuş. İşte orada şey demiş Hakan Albayrak'ı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın bir isim. Cumhurbaşkanına böyle yapma reis Allah aşkına diye hitap ediyormuş. Reisin ana muhalefet gibi hareket etmesini hele seçim sürecinde hükümeti ve AK Parti'yi zafiyet içinde göstermesini istemiyoruz demiş. Benzeri bir kaygıyı da Yeni Şafak yazıları Abdülkadir Selvi de yazısında taşımıştı dün. İşte senin değindiğin nokta o da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısının sırrı olan büyünün Bozulmakta olduğu yarısında bulunmuş. Büyü bozan olay da e, Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakan yardımcısının, Türkiye Cumhuriyeti Başb Başkent. başkentinin belediye başkanının e, o bölgeyi, o şehri parsel parsel satmakla ikam etmesi. Evet, yani çok böyle polemik sayılmaz aslında. Yani disiplin kuruluna, onun için sordum demin soruyu disiplin kuruluyla halledilebilecek bir şeyin olmasının biraz ötesinde gibi geliyor. Başbakan evet. biraz meseleyi parti içi bir disiplin sorunu görmekle yanılıyor olabilir mi acaba diye ama benim aklımdan geçen bir şey bu. Fehmi Kuru da aslında e, Habertürk'teki köşesinden eskiden biri tanıdığım AK Partililerde daha önce hiç karşılaşmadığım türden bir tedirginlik görüyorum demiş. Yani gene Cemal'den aktarıyorum. Turgut Özal 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı görevini devralınca hükümeti kurma görevini Yıldırım Akbuğut'a vermişti diye hatırlatıyorsan Cemal. Ve Özal'ın anapında olanları hatırlatıyor. Sadakatinden hiç kuşku duymadığı Yıldırım Akbuğut'u başbakan atamıştı. Sonrasında Özal'ın başbakanlığa getirdiği Akbulut'un da istifasını beklediğini biliyorum. Öyle gelişmedi alaylar diyor mesele. Demirel'in Doğru Yol Partisi örneğini, Tansu Çiller örneğini gösteriyor. Çok ilginç şeyler Şahin Alpay'ın da zamandaki köşesinden Erdoğan'ın keyfiliğine ve otoriterliğine Adalet ve Kalkınma Partisi bile katlanamaz dediğini, işte Gül'ün, Arıncı'n Ali Babacan'ın ve hatta Ahmet Davutoğlu'nun bile haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olan bakanları Yüce Divan'a göndermek istemediğimi diye sorduğunu da belirtiyor. Erdoğan'ın sır küpünü hükümeti almaya kalkışmadı mı? Devlet adamının gurura kapılması tehlikelidir bile diyebildiğini yazıyor. Böyle bir durum var. Hava böyle diye bitirmiş. Uzun lafın kısası, AKP'deki yırtığın dikiş tutacağını sananlar aldanıyor. Tayyip Erdoğan'la yuvarlanır gidersiniz o kadar diye bitirmiş. Hasan yapma reis Allah aşkına başlıklı alıntılı yazısından bahsediyoruz. Peki şimdi bu haberleri bir yana bırakalım. Ara verelim, Cengiz Aktar'la konuşalım. Açık Gazete nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim günaydın. Hayırlı sabahlar. 21. yaşımız hayırlı olsun. Günaydın Cengiz Bey. Merhaba. Hı. Günaydın. Teşekkürler. Evet. evet yani artık bir ergenliğe doğru ilerliyoruz. Yani nereye doğru? Ergenliğe doğru. Açık Radyo. Ne demiş Ömer Madra? Altı ay bile mı, dayanır mıyız diye sorarken yirmi yıl oldu demiş değil mi? Evet öyle diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha nice senelere inşallah. Teşekkürler efendim. Hep birlikte. Hep birlikte evet. Ee, Şimdi yani, nereye doğru Cengiz Vallahi bu, bu, bu Aksaray e, Jingle'ını sadece bu nereye doğru da mı çalıyoruz yoksa başka farkında Yok, değilim? Sadece Cengiz Akta için çalıyor. <gülüyor> Yok canım oğlum öyle şey. <gülüyor> yani heyecanlandım. Pekala. E, yani... Hükümetten başlayalım tabii çünkü herkes bunu konuşuyor tabii. Ama ondan önce bu yani şu katır meselesi beni o kadar rahatsız etti ya ki. Evet, yani bir katırları da, da vururlar. Ha, they kill the horses don't they diye bir film vardı biliyorsunuz. Evet. Yani katırları da vururlar ve vurdular yani ve bu o kadar vakayi adiye ki yani orada insanları öldüremiyorlar artık herhalde biraz çekiniyorlar yani Roboski'de. Ama katırları takır takır gündüz gözüyle vurdular yani. İnanılır gibi değil yani. bir tür İnanılmaz bir telefat. Yazıklar olsun. Yani. Evet. Biz onu konuşma fırsatı da bulamamıştık. Gündem yoğunluğunda niye oldu söylediğin? Uludere'de köylülerin katırlarının itlaf edildiğinin hem haberleri hem de görüntüleri var. Dehşet verici gerçekten. Ya karların içinde yatıyorlar falan. Böyle bir korkunç bir vahşet yani değil mi? Resmi vahşet. Evet HDP Şırnak Milletvekili de Faysal Sarı Yıldız da kapanmayan ve kapanmayacak bir yaradır. Roboski böyle bir yaramız varken hala devlet hayatlarımızın canına kast ediyorsa bu sineye çekilemez demiş. Neden böyle bir şey yapmışlar? Canım işte akılları sıra yani oradaki köylülerin kaçakçılık yapmasını engelleme bu Sevan Nişanyan'ın e, evinin kaçak olması e, dolayısıyla hapiste olması gibi bir şey yani Hı. Hiçbir farkı yok yani bütün Türkiye kaçak üzerine kurulu bir yer yani değil mi e, muhtemelen 1915'ten e, bu yana Evet. Evet yani. Onları da gasp, talan ve kaçak üzerine kurulu bir ülke burası yani sonuç itibariyle adını koyalım. Yani o yüzden yani ki, ki, kim kimin nezi yani. E, hiç e, suçu olmayan, e, günah işlememiş olan İktişat'ın atsın dermiş ya. Hazreti İsa, İsa evet. Aleyhisselam. Ya. Yani katırları da vururlar diye bir, bir kenara vurdular diye bir kenara not edelim. Evet, evet. çok güzelciğim. Şimdi hükümetin e, hali pürür bakacak olursak yani burada aslında çok şaşırtıcı bir şey yok. Bu e, bence çok ziyadesiyle heyecanlı yorumlar yapılıyor. Bir kere bu yeni başlamadı yani bu 17 Aralık 2013'te başladı herhalde. Yani orada esas çanak çömlek patladı. Şimdi bunlar, bunlar artçı e, sarsıntıları herhalde ve Böyle de devam edecek yani seçim sonrasına kadar. Ancak şu var yani bu hükümet yani Bülent Arınç'ın e, ifadelerinde görüldüğü gibi e, hükümet veya hükümet içerisinde Cumhurbaşkanı'nın çizgisiyle hemfikir olmayanlar sırayı bozmaz veya bozsa da biri bir yere kadar bozar. Çünkü dün akşam e, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanın söylediği gibi yani seçime gidiyoruz kritik bir dönemden geçiyoruz böyle çatlak sesler çıkmaz çıkmamalı falan diyor. Ve nitekim de öyle olacak zaten yani dikkat ederseniz üstüne fazla da gidilmiyor. Bir neydi belirsiz bir disiplin kurulu lafı çıktı ortaya ama e, düşünebiliyor musunuz? Şey, Bülent Arınç disiplin kurulunda ifade veriyor falan. Neyse. Eee bir şey olmaz bundan bir şey çıkmaz yani heyecanlamamak lazım yani AKP falan çatlamaz bilakis yani bir kenetleneceklerdir Allah'ın emri çünkü bu bir bu bir çıkar e birlikteliği yani bu herkesin ne malanıyor bu e iktidardan yani ben e şey anlamında söylemiyorum yani maddi değil yani maddi manevi farklı takım Şeyler var, ilişkiler var ve bu bir ilişkiler ağı, 12-13 yıllık bir ilişkiler ağı. E, bu az buz bir şey değil. E, bu böyle bir, yani birisi onu beğendi, öbürünü onu beğenmedi diye çatlayacak e, hali yok. Kaldı ki, yani bir, eğer bir, hakikaten çatlarsa bir yerden o zaman çorap sökülü gibi gider. Böyle bir riski var. Dolayısıyla yani çok fazla heyecan yapmamak lazım kanaatim. Evet, genelde pek alışık olmadığımız bir üslup e, var yani. Yani evet, Melih Gökçek'in çıkışı olmasa o da olmazdı bana sorarsan ama. E, yani daha önce de e, benzer şeyler oldu, ters düştükleri oldu. Ya tabii ki yani bir iktidar yorgunluğu var, e, bir 17 Aralık 2013 süreci var. Yani kaç işte, iki sene oldu, yani bir, bir buçuk sene oldu. Yani Bunlar tabii yıpratıcı. Ve bir de bunun yanında Tayyip Bey'in bir muradı var. Yani işte başkanlık muradı var. Dolayısıyla bu illaki böyle şeyler olacak. yani Çünkü parti içerisinde yani bu konuda aynı şeyi düşünmeyen pek çok insan var. Biliniyor yani. Daha önce de söylendi. Yani başkanlık sistemine karşı olundu. Dolayısıyla burada hakikaten çok fazla ee, yani böyle bir şey ee, yumruklar hava falan <gülüyor> yani böyle bunun, bu, an, manası yok kanaatimce ama e, daha önemlisi bence bu e, Nevruz e, kutlamaları e, münasebetiyle yayınlanan e, hepimizin işittiği ...Abdullah Öcalan mektubu... ...yani bu artık giderek... ...bu mektuplar bir adet haline aldı... ...iyi de oldu... ...yani varlığı yok sayılan... ...bir halkın lideri... ...dolaylı da olsa... ...Türkiye'ye, dünyaya, bölgeye... ...hitap ediyor... ...yani bu bir alışkanlık haline geldi... ...ne hala? ...ve bu mektupta... ...pek çok... ...söyleyecek şey var... ...bir kere genel itibariyle... ...yani... Kürt siyasi hareketi, işte Öcalan'ıyla, Demirtaş'ıyla, işte Kecesi ile, HDP'si ile, DBP'si ile, Demokratik Bölgeler Partisi, hepsi aşağı yukarı aynı, aynı dille konuşuyor. Bu önemli, yani bu Türkiyelilik vurgusu Abdullah Öcalan'ın mektubunda geleceğim şimdi oraya. Hı hı. aynı şekilde HDP'nin de vurgusu yani Demirtaş'ın da üstünde durduğu e, vurgu dolayısıyla bu e, yaban atılacak bir şey değil. Ya yani, e, sürecin kendisiyle ilgili yani işte barış süreci, müzakere süreci neyse 50 tane adı var. Ama sürecin kendisiyle ilgili 7 Haziran'a kadar zaten hiçbir şey olmayacağını e, yani açık kastede e, defalarca e, söyledik biliyorsunuz olmuyor da zaten evet olmayacak hele şimdi MHP Kayan oylar endişesi ile yani cumhurbaşkanının çıkışları yani bunun 7 Haziran'a yani gel önümüzde iki ay var işte iki aydan biraz fazla var altı an, işte kaç 9 hafta var bir yani spektakılır yani böyle Vay canına dedirtecek bir gelişme olmayacağını Yani bu aylardır Belki yıllardır söylüyoruz yani bu seçim sürecine, seçim satı mailine girildiğinden bu yana en azından. Yani yerel seçimler öncesinde. Bunu söylüyorduk. Bette kim? Öyle oluyor. Bu demek değil ki her şey bitti. İşte barış süreci, kalktı aktif. Hayır. Ama böyle devam edecek. Ha bundan ne olur? Yani çatışmasızlığın bugünkü haliyle çatışmasızlığın ötesine geçilebilir mi? O konuda benim çok ciddi endişelerim var, endişelerim ve kuşkularım var esas. Yani çünkü hükümet tarafında yani bu bu bu müzakereden şey diyalogdan müzakereye Tekim e, basın toplantısında Bülent Arınç söyledi biliyorsunuz. Yani biz öyle diyalog yani müzakere falan etmek istemiyoruz yok öyle bir şeydi. Biz konuşuyoruz işte dedi yani. Sohbet Muhabbet, e, onun dışında e, bir e, elle tutulur, gözle görülür, yani çatışmasızlığın dışında bir e, adım atılabileceği konusunda hiçbir emare yok ortada. O yüzden yani rüya görmemek lazım. E, mesela e, işte dün e, Bese Hozat, e, yani Kandil'deki KCK'nin e, eş, başkan, eş başkanı, bu... E, Mektupta, yani Öcalan'ın mektubunda bahsedilen kongrenin toplanmasıyla ilgili malumu ilam etti. Daha önce de söylenmişti bütün bunlar. Bu on madde, işte on maddeden müzakere başlasın. İzleme heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkacak bir yasayla teyit edilsin ve o da çalışmaya başlasın. Anayasa değişikliği yapılsın. Ondan sonra hakikatlerle yüzleşme komisyonu. ...yeni kurulsun... ...meclisten de onay alsın... ...ondan sonra kongreyi toplarız diyor... E, zaten bunu biliyorduk yani... ...bunların olmayacağını... ...ha bu 7 Haziran sonrasında... ...böyle bir şey olur mu? ...tabii o 7 Haziran seçimlerinden... ...çıkacak olan meclise bağlı... ...bir değişim, bir de. Bu, bu boyutu var... ...yani şunu söylemek istiyorum... ...yani Türkiye'de... ...barış inşası, çatışma çözümü... ...ve barış inşası konusunda... Kürtler aslında kendi kendilerine konuşur haldeler maalesef yani bir karşılığı yok yani söylediklerinin siyasi karşılığı yok ha ne var tamam çatışmasızlık var ama onun bir adım ötesinde hakikaten elle tutulur gözle görülür somut hiçbir şey yok ve muhtemelen de olmayacak çünkü sonuç itibariyle nedir Allah aşkına yani barış inşası bu durumda siyasi eşitliktir. Kürtlerin taleplerinin hayata geçmesidir falan. Bütün bunlar, yani işte ana dilde eğitim, görece bir özerklik, eşit vatandaşlık ve bir dolu yol temizliği tabir edilen, yapılması gereken yasal tadilatlar. Bunlarla ilgili bir irade, bir çalışma bir bir bir arzu bir bir bir, bir heyecan akti iktidardan bahsediyorum görüyor musunuz siz genellikle görünmüyor evet hiçbir şey yok ha bir şey söyleyin yani bir bir örnek verin ya şu şunu yaptılar deyin yani yani işte bu o dolma bahçe toplantısı var böyle cenaze kaldırıyormuş gibi yüzler yani iktidarda değil mi böyle yani, önemliydi tabi ama onun da e, yani gayrimeşruiyeti ilan edildi e, Cumhurbaşkanı tarafından. Ben Dolmabahçe'ye de karşıyım dedi. Evet bu da çok son derece e, tuhaf bir açıklamaydı doğrusu. Üzerinde bir 30 saniye daha durmak gerekirse yani tamamen kendisinden habersiz bir saniyesinin bile geçmiş olamayacağı bir toplantı hakkında. Bunu gazetelerden öğrendim aslında. ...karşıyım dedi ki... çok ...hiçbir hiç inandırıcılığı yok yani. Yani, yani. Olur mu? Tabii ki yok. Yani bu... ...yani... <gülüyor> yani a, a, ...Recep Tayyip Erdoğan... ...Ahmet Necdet Sezer değil yani. E, kaldı ki... ...öyle bir, bile olsa daha yetkisiz bile olsa... ...bundan haberdar olmaması... ...böylesine... ...Türkiye'nin en önemli gündem konularından biri... ...belki de birincisi... ...bu konuda yapılan resmi bir toplantı var ve dolma bahçede yapılıyor ve bundan haberi yok öyle mi yani olacak Hayır, işte. kendisi dönüp diyor ki bu süreci ben başlattım. Ben başlattım. Yani. yani bu bütün bu işler benden sorulur diyor. E dolayısıyla <gülüyor> yani, yani akıl alır gibi değil akadar. Sadece dolma bahçeye değil o maddeye de karşı olduğunu evet. söyledi. İzleme e, heyetine ki yani o izleme izleme heyeti zaten etin suyunun suyunun suyunun suyu haline gelmiş durumda işte 18 diyorlar da 6'ya indi ondan sonra orada hiç, hiç adı geçen insanların yani o özellikle yani iktidar medyasına çok yakın olan isimlerden müteşekkil olduğunu bir, yani önemli bir bölümünün görüyoruz. Olan bir çatışma çözümü, barış inşası konusunda bir uzmanlık pek yani yok. Ne yapacak, ne yapacak? Yani bir terms of reference yani iş tanımı belli değil. eee Ona da iyi karşı o yüzden yani bu bir yani binmişiz bir alamete nereye gittiğimiz belli değil nereye diye soruyoruz ya. Şimdi buna rağmen yani buradaki bütün bu olumsuzluklara rağmen bir, bir yani bir sıkışmışlığa rağmen mektupta çok ilginç üç tane nokta var veya üç veya dört nokta var Öcalan'ın mektubunda. Onlardan söz etmek istiyorum yani bu çünkü... Fikriyatın veya yani siyasetin yani Kürt siyasi hareketinin e, siyaset e, anlayışının ve içeriğinin nereye geldiğini gösteriyor bu ifadeler birincisi, Kimlik siyasetine sıkışmayalım diyor. Yani kimlik siyaseti bizim zenginliğimize zarar veriyor. Yani bu coğrafyanın zenginliğine zarar veriyor diyor. Bu çok ilginç. Çünkü biliyorsunuz hep yani Kürtler özellikle... Halbuki herkes yapıyor ki Türkiye'de kimlik siyasetini. Yani Sünniler başta olmak üzere. Ama hep Kürtlere siz kimlik siyaseti yapıyorsunuz derler. Bir kere onu e, bertaraf ediyor. Yani evet. bu, bu, bu cümleyle. Ardından onunla, onunla yetinmiyor... Ulus devlete yani e, kimliğin bir, e, bir adım ötesindeki ulus devlete işaret ediyor ve ulus devleti de aşmamız gerekiyor diyor. Yani ulus sonrası bir birlikteliğe işaret ediyor. Yetmiyor bu birlikteliğin bir anayasal vatandaşlık ve Türkiye toprakları dahilinde bir iktidar paylaşımıyla e, pekiştirilmesi. Ve e, yeni bir anayasa çağrısında bulunuyor. Ya bunlar az bu şeyler değil. Habermas yani neredeyse. Yani, kimlik politikalarının sonu, ulus devlet sonrası politikalar, e, anayasal vatandaşlık ve aynı toprak e, içerisinde iktidar paylaşımı. 1808'den beri böyle bir şey yok e, Osmanlı ve Türkiye'de. Ya böyle şeylere çağrı yapıyor. Böyle bir mektup yani. Bu yabana atılabilecek bir şey değil. Dünkü makalemde vardı belki. Evet. Yani bu, ama bunun karşılığı var mı? Yani bunun siyasi karşılığı var mı? Ya diyeceksin ki iktidarın karşısındaki taleplerin iktidarda ne siyasi karşılığı var ki diyeceksin. Tabii doğru. Yani çevre itirazlarının, işçi cinayetleri meselesinin, sendika meselesinin... Öğretim meselesinin, üniversitelerin halinin, dış politikanın, falan, bütün bunların, bu, bu konudaki taleplerin ve itirazların ve eleştirilerin iktidar nezdinde bir karşılığı var mı? Oy, Sıfır. Evet, hiç muhatabı yok senin de hiç. yazmış olduğun gibi. Yok, yani, yani Kürt siyasetinin muhatabı olmadığı gibi, yani çevre politikasının da muhatabı yok. Biz yaptık oldu eee işte toki, eee ve dubleol yani. Yani bu bu üçlü üzerinden artı enerji politikaları tabi Yani bunun hani ne, verdiği zararların ne raddede olduğunu artık giderek görüyoruz, daha da görmeye devam edeceğiz herhalde. Ama bunun hiçbir karşılığı yok hükümetin nezdinde. Yani burada bir hakikaten bir, bir muazzam bir sıkışmışlık var ve herhalde eğer bu oya tahvil edilebilirse 7 Haziran'da o zaman hakikaten çok enteresan şeyler olabilir yani burada herhalde bu önümüzdeki 9 hafta boyunca oraya doğru gideceğiz çünkü bu sadece yani HDP başı çekiyor tabi burada ama HDP'nin yani barış inşası üzerinden kurduğu siyasi söylem ve paradigma ile yetinmek de mümkün değil artık burada onu söylemek istiyorum. Yani burada artık başka yerlere de girmek lazım. Yani bu ekolojik toplum diye geçiştirilebilecek bir şey değil. Yani burada artık başka e, politikalara işaret edebilmek lazım. Bu CHP için de geçerli tabii. E, ve demin saydığım yani hükümette, AKP'de karşılığı olmayan e, sorunların e, bir politika e, teklifi ve çağrısı olarak gündeme gelmesi gerekiyor bu önümüzdeki dokuz hafta boyunca. Mesela bunlardan bence en önemlilerinden bir tanesi ekonomi. Yani ekonomi, hiç kimse ekonomiden bahsetmiyor dikkat ederseniz. Yani işte faiz indi, faiz çıktı. işte Merkez Bankası'yla kavga edildi, edilmedi. Laflarının dışında, yani ekonomik model anlamında bir şey duydun mu Ömer? Hayır, yok. Hayır. Bir şey yok. Yani ekonomi ekoloji ilişkisi, Buradan nereye gidiyoruz? Böyle mi kalkınmaya devam edeceğiz? Duble yol, Hes ve eee şey, e, bu mudur? Yani bu ondan sonra e, çevre politikaları konusunda ne yapacağız? Böyle bir böyle bir kavram yok zaten yani. Sırak politikaları, çevre politikası diye bir kavram yok. Avrupa Birliği diye bir şey vardı hatırlarsınız. Avrupa hmm, Birliği neydi o? Neydi değil mi? Yani var mı bahseden? HDP dahil yani yani yok. Yani unutuldu gitti. Bir ara sıra işte Avrupa Birliği Bakanı'nın seyahatleri ve işte çektirdiği fotoğraflar münasebetiyle gündeme geliyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Ve yani parlamenter demokrasiye sahip çıkma konusunda işte bir takım şeylerin yani biz başkanlığa karşıyızın dışında... Partilerden HDP dışında burada tabi yani söylenmiş pek bir lafta yok ee, ve yani böyle bir e, hakikaten bilgi tekrar edeceğim ama binmişiz bir alamete gidiyoruz <gülüyor> nereye gidiyoruz muy yediziran' tabi 7 haziran'dan e, önce bazı konuşulacak şeyler de daha da var iç güvenlik paketinin bu hafta içinde yasala, yasalaşabileceği tabii. mesela tabii. o da şimdi şey yapılmıyor ama Evrensel gazetesinde galiba bu konu ele alınmıştı. Evet unutuldu gitti. Yani orada Giddi. bir muhalefet yapıldı. Yani gerilla muhalefet yaptı. İyi bir şeydi bu... ama yani 132 maddeden oluşan Aha. bir torba kanun 63 maddesi geri çekildi ama 69'u muhalefetin bütün karşı çıkışına rağmen alelacele meclisten geçirdi ve yasalaştırılmayı bekliyor. Bu tabii çok çok önemli bir şey. Bütün rejimin tam kanatınca onun uy şey. yani, bunun uygulamaları zaten fiilen ortalıkta yani iç güvenlik paketi mantığıyla çalışan bir emniyet teşkilatının varlığından söz etmek mümkün bugünden ancak. Bunu üç e, yani, güvenlik paketini e, 21 farklı yasayı ilgilendiren bu arada üç evet. güvenlik pa paketini her ne kadar o 63 maddesi çekilse de onlar çok selim maddeler yani işte bu, bu, polis kolejinin kaldırılmasıyla ilgili falan yani onlar evet. böyle birebir e, ceberutluğa işaret eden maddeler değil ancak bu e, paketin ilk uygulaması sanki 7 Haziran'da olacak yani. Evet. E tabii yani işte sokağa çıkma bilmem ne çünkü 7 7 Haziran'da ne olacağı belli değil. Şimdi bu oy ve ötesi, işte oyuna sahip çık falan herkes yani burada bir çok ciddi bir endişe var. Yani bir her cenahtan gelen sadece mesela Mehmet Şevki Eygi bile bunu söylüyordu. Mehmet Şevki Eygi biliyoruz kim ya yani değil mi? Yani bir şey solcu değil. <gülüyor> evet. e ha, e böyle bir endişe var. Şimdi bu bunun iç güvenlik paketiyle e seçimlerin Free and fair yani serbest ve özgür ve adil, adil olarak geçmelerini birlikte okuyunca ortaya çıkan tabloyu ben görmek istemiyorum yani. <gülüyor> evet. Allah sonumuza ayıredin yani bu sadece siyaset üretmekle de bitmiyor bu işin bir teknik boyutu var herhalde bunu daha çok konuşacağız açık radyoda diye evet, hatırlıyorum doğru. değil mi? Evet, yani böyle bunu... kapatalım şimdi ama Çünkü, yani çok ya, iş var evet. Sandığa oya yani sandıktaki oyuna sahip çık diye bir açık radyo değil mi? Evet yani evet. Işin, e, şeyinde olacak herhalde bayraktarlarından birisi, birisi olacak. Birisi yapabilirsek evet. İnşallah. Peki çok teşekkürler. Hayırlı günler. Görüşürüz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Gaste. Ciao, understand the bees. Sister, I can even understand why a rat eats cheese. I can understand my dog. And I can understand your cat. Well, fill me full of rhythm. Can you understand that? I got you shout, covered, sister. Shout, sister, shout. Hallelujah. Shout, sister, shout. Hallelujah. Shout, sister, shout. Hallelujah. Hallelujah. Evet bir şarkı daha Sister Rosetta Tarptan Shout Sisters Shout adını taşıyordu. bar Hemşire bar diye kendisine de gaz veriyordu. Tabir caiz ise eğer. Oldukça önemli bir müzisyenin 100 yaşı yıl dönümünü kutluyoruz. 20 Mart 1915'te doğmuş olan gitarist, şarkıcı müzisyen ama bilmem bildiğimiz bütün crossover denilen türlerin ötesinde etkileri bulunan çok önemli yani soul dalında da ve blues dalında da jazz'da da ve belki de e, ilk etkiler olarak rock'n'roll'un da e, başta Little Richard ve Chuck Berry olmak üzere Johnny Cash, Elvis Presley ve Jerry Lee Lewis üzerinde de etkileri hissedilen çok önemli bir müzisyenin 100. yıl dönümünü Anmaya devam ediyoruz açık radyoda açık gazetede ve şimdi e, dönelim haberlerimize bu dünyadan da bir hayli çatışma ve tehlikeli e, şey haberleri gibi. Bu arada e, önemli bir haberi de Türkiye'den hemen ekleyelim uzun süredir üzerinde durduğumuz ve sorulamaya çalıştığımız bir mesele vardı. Böyle çeşitli eğitim dalında yer alan insanların öğrencilere özellikle de kız öğrencilere fevkalade kötü davranışlarının işte görev değiştirme, yerlerinin değiştirilmesiyle atlatıldığı bir durum vardı. İlk defa bundan farklı olarak Eskişehir'in Beylikova ilçesinde iki öğrenciyi sınıfta pet su şişesinin üstüne oturtmak istendiği ve ayrıca sınıftaki öğrencileri hortumla sıra dayandan geçirdiği öne sürülen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü vardı. Evet bu tip haberler çok gelmeye başladı e, son günlerde sadece dün e, okul müsameresinde birbirlerinin kafasını keser mi e, temsili yapan öğrencilerden ilk ortaokul öğrencilerinden bahsettik ardından bu şişeye oturtma durumu sizin dediğiniz gibi söz konusuydu ve bir başka okulda da makyaj yaptığınız takdirde sonunuz Özgecan aslan gibi olur diyen gene öğretmenlerden bahsediliyordu Evet sadece cim. bir gün içerisinde bu haberleri verdik evet bütün bunlar ahlak elden gidiyor slogan altında toplanabilir ilk defa olarak yalnız yani kuvvetli itirazlarımız vardı bizim en azından benim vardı. Sadece görevden almak ya da açığa almak gibi şeylerle değil. Bayağı soruşturma cezayı adli soruşturma yapılması gerekiyor. Eğer buna yapılmayacaksa ne yapılacak gibi bir soru geçiyordu kafamızdan. İlk defa bir karşılık bulduğu söylenebilir. Çünkü müdür gözaltına alınmış. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış. Bence diğerlerinin de ...hepsi için aynı şeyin... ...adli ve idari soruşturma yapılması... ...gerekiyordu. Ders... ...ve şeyde... ...gürültü yapıldığı için... ...altıncı sınıftaki... ...iki öğrenci ceza olsun diye... ...pet su şişesinin üzerine oturtmak isteniyor. Öğrencilerin de... ...bağırıp ağlaması üzerine... ...müdür öğrencileri bırakıp sınıftan ayrılıyor. Müdür böyle şeyler yapıyor. Sonra da aynı sınıftaki... 13 öğrenci ikisi kız gürültü yaptıkları için hortumla sıra dayağından geçirdiği öne sürülüyor. Dün görevinden ayrılmış üde kaymakamlık tarafından hakkında da adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Dün gece e, bunu da anlamak mümkün değil tabi. Dün gece Eskişehir'de oturduğu evinden polis tarafından gözaltına alınıp Beylikova ilçesine götürüldü diyor. Niye gece yarısı alıyorlar filan. Bunun... Sebebin de anlamak mümkün değil evet. niye daha önce almadıklarını anlamak da kolay değil böyle bir şey işte ayrıca da gruplar halinde cumhuriyet savcılığı öğrencileri ifadelerini almak almış tek tek sonra da okullarına döndüler diyor evet gene de Kötünün iyisi bir haber olarak nihayet olması gereken hukuki usul standartlarına uygun bir davranış nihayet yapıldığı söylenebilir. Evet Mersin'de yapılması planlarının hakkı nükleer ile alakalı da çok fazla haber geliyor bugünlerde. Ee, Greenpeace çok muhteşem bir eyleme imza attı. Kentin en yüksek binasına nükleer pahalıya patlar yazılı bir pankart aslı gördünüz mü onu? Hayır görmedim. Hakkı nükleer santreninin yapımına karşı 177 metre yüksekliğindeki 56 katlı metropol binasına tırmandı Greenpeace üyeleri. 40. ve 46. katlara toplam büyüklüğü 220 metrekareyi bulan nükleer pahalıya patlar yazılı ve nükleer hayır işaretli iki dev pankart asmışlar. 40 dakika asılı kalmış pankartlar aynı ekip tarafından indirilip sonlandırılmış eylemde. Öyle mi? Polis evet. tarafından da değil yani. Evet. 57 kurumda kurumdan da onay gelmiş Akkuyu'ya. Akkuyu nükleer santrali için 2011'de verilen 3000 sayfalık çet raporu onaylanmış. Bakan İdris Güllecek ki ismi unutulmasın gelecekte bu Akkuyu ile alakalı bir durum söz konusu olduğu zaman hatırlasak ne olacak hatırlamasak ne olacak. o ayrı, Herkes kendi canının derdine düşecek ülkeyi belki de bölgeyi terk etmek için birbirlerini ezecekler. Ama neyse bir kenarda durulu olsun bu karara imza atan bakanın ismi de risklülce onay sonrasında inşaat sürecinin hızlanacağını açıklamış. Bir diğer taraftan da bu akkuyunun, Akkuyu nükleer santrali için de reklam kampanyası da hızlandı. Bir yandan böyle bisikletli gençler e, dolaştırılıyor sokaklarda, diğer taraftan böyle fondan böyle bir eğlenceli bir müzik, motive edici bir müzik daha doğrusu. Ardından nükleerin ne kadar yararlı ve faydalı olduğu da en fazla izlediğiniz haber kanallarında da gösteriliyor. Resim pehlere şeye çağırıyor yani evet yardıma çağırıyor. iyi güzelmiş musalar yani radyoaktif atıkların hala nasıl yönetileceği bu atıkların taşınması denizden geçişi boğazlardan geçişliğiyle alakalı pek çok sorun var ve bununla da alakalı insanların kafası oldukça karışık ilginç bir durum söz konusu ama yavaş yavaş da geliyor Türkiye'nin nükleer santrali. Ha Bir de bağımsızlıktan bahsediliyordu. Onu unuttum reklamlarda. Türkiye dışa bağımlı olmaktan kurtulacak deniliyordu ama bariz bir yanlışlık olsa gerek diye düşündüm ben reklamı ilk izlediğimde. Sonuçta Rusya'nın yapacağı bir nükleer santrali olacak bu ve Rusya'dan alınacak. E, bu nükleer santraliden çıkan enerjinin e, ücreti doğrudan Rusya'ya ödenecek. Şimdi bolca bu, ama reklamlar deyip geçebilirsiniz tabii ki. Reklam Faslı ilginç aslında çünkü bir de Türkiye'nin NATO standartlarında silah sav, yani savunma sanayi ürünü deniyor silaha bildiğimiz insan öldürmekte kullanılan araçlara artık yeni bir isim var nasıl savaş bakanlıklarına savunma bakanlığı deniyorsa bunların adı da sanayi savunma pardon savunma sanayi ürünleri Milli Savunma Bakanı'ndan yani Gelmiş açıklama İsmet Yılmaz tam bir orvele uygun orveleyen bir kelime yeni konuş dilinde yapılmış gibi NATO standartlarında savunma sanayi ürünleri üretebileceğiz demiş. Milli Savunma Bakanının Atış Test ve Değerlendirme Merkezinin açılış töreni. Hadi gözün aydın Atış Test ve Değerlendirme Merkezi açılmış ve barışı temin için caydırıcı bir güce sahip olmamız şart demiş ve milli imkanlarla üretilmesi sanayi ürünlerinin ve pek çok fabrika açıldığını anlatmış Roketsan'ın Türk Savunma Sanayi'nin parlayan yıldızı olarak cirosunu 3 yıl içinde %257 arttırmış yani %250'den fazla 279 milyondan 717 milyon liraya hadi helale hoş olsun diyelim Sanayi ihracatın böyle bir durum var. Aynı zamanda tabi çok şeyden de bahsedelim birazcık o zaman. Ee, yani Vaycan'la vermişler ya şimdi gördüm haberi. Neyi ee, vermişler? Bağdur Baruter'e 11 ay hapis cezası vermişler. Aslında Bahadur Baruter ve e, Özer Aydogan'a bu hafta içerisinde de bahsetmiştik ya bir karikatür Çizer. vardı. Evet. Penguen dergisinin iki çizeli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kö Erdoğan'ın köşke çıkışını konu alan kapı kapak karikatüründe, özür dilerim. Erdoğan'ın önünde ceketini iyilikleyen bir vatandaşın baş işaret parmağını yuvarlak hale getirerek hakaret ettikleri gerekçesiyle ikinci duruşmada 11 ay, 20 er gün hapis cezasına çarptırılmış. Düğme iyilikliyor. Karikatür Karikatürde Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı'nın karşısında hayırlı olsun efendim köşke hoş geldiniz diyen bir bürokrat var galiba. Düğmesini iliklerken düğmeyi böyle tek elde düğmesini ilikliyor. Diğer elinde de elini sıkıyor Cumhurbaşkanı'nın. Böyle kuru kuru olur mu ya en azından bir gazeteci kesseydik diye de cevap veriyor işte de şey Cumhurbaşkanı. Bu karikatürde takıldıkları nokta düğmeyi ilikleyen kişinin elinde yaptığı işaretmiş. Ya da işaretli olarak nitelendirilen... ...hadiseymiş. 11. Dergi çizerleri... ...Bahadır Boruter ve Özer Aydoğan'a... ...verilen hapis cezası günlük ...20 TL'den 7 bin lira olarak... ...hesaplanarak... ...para cezasına çe çevrilmiş. Hmm. Vay canına. Evet bu da önemli bir... ...gelişme yani basın... ...ve ifade özgürlüğü açısından... ...gayet... ...kaygı verici... Hayır yanlışlıkla yaptığınız bir hareketle bir düşünmediğiniz bir şey bile yanlış bir şekilde anlaşılabilir. Birileri tarafından e, suç teşkil ettiği düşünülerek ihbar edilebilir ve ardından hapis cezası alabilirsiniz. Özellikle evet. çizer, yazar, entelektüel, tesisimden. Adalet Bakanlığı'nın durumu da zaten kaygı verici gelişmelerle Lebalep dolu mülakat diyerek bir ayda 1703 katip ve mübaşir alındığını Haberini yapmaya devam ediyor. Zaman gazetesi takip ediyor bunu. Parti referanslı memur kadrolaşmasının hız kesmediğini belirtmiş. Bugünkü Manşet haberi bu. Faruk Alan ve Hülya Aksu imzalı. 11 ilin adliyesine bir ayda 1700, 1703 zabıt katibi ve mübaşir almış. Ve KPSS puanı yerine mülakatta verilen torpilli puanlara göre seçildi deniyor haberde. Yüksek adaylar düşük mülakat puanları verilip elenmişti. Dün de bahsediyorduk. Nisan ayında da 1218 personel dağılınacakmış sözleşmeli. Yani toplam 3000 olacak hikaye içinde. Bu da çok önemli bir gelişme diye yani 81 alan bir üniversitenin elendiği 71 alanında katip olduğu gibi Açıklamalar da var. Bir de tabi şeyden bahsedelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni 17-25 Aralık resmen başladı diye. Yurt Gazetesi'nin manşeti var. Parsel parsel hesap verecek diyor. Arınç Gökçek'i ihbar etti ama sorular bitmedi diye. devam geliyor haberin. Parseller kime satıldı Ankara'da? Gökçek'e hükümet niye göz yumdu? 2. Arınç bunca zamandır neden sustu? 3 böyle ikisine birden soruşturma yani Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı da parselleri belirleyenler ucuza kapatanlar hepsi sorumlu parsel parsel hesap verecekler demiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hem Arınç hem de Gökçek hakkında soruşturma başlatmış iki isim içinde görevi kullanmayı görevi kötüye kullanmanın yanı sıra Gökçek'in zimmet Arınç'ın da suçu, gizleme suçunu işledikleri örneği sürüyor. Hiç büyüyor yani. Evet. Önemli bu. Çünkü şu durum var. Yani Davutoğlu'nun söylediği çok ciddi, ciddi bir anlam ifade etmiyor. Disiplin kurulu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işte sınav sorusu oydu. İlk yarım saat içinde. Tekrar taratabilir misiniz? Evet. Yani burada disiplin suçu nedir? Hı? şeklinde sorulmuştu. Şimdi... Bu da disiplin suçunun olmadığı gayet hukuki bir durum söz konusu evet, oldu. Evet. Ben de onu kastetmeye çalışıyorum zaten. Ama işte anlamadım. <gülüyor> Sabah Atmışsın, daha yani. geç başlatmak lazım bu, bu sınavı. En azından. Ben işin işte problem... teknik boyutuyla ilgilen için. Altındaki yatan mesajı görmedim. Kusura bakmayın. Ziyan yok. Eee... Peki yeni bir sınavla telafi telafi oh, sınavına ya. <gülüyor> sokarız. Yani disiplinle ne ilgisi var? Bunun anlamı ikisinin de yaptığı yanlış diyor. Kritik dönemde seçimlere giderken partimizin itibarını sarsıcı polemiğe girenler hakkında parti disiplin kurullarını işleteceğiz. Hakikaten çok güzel olur. Parti disiplin kurulunu halka açık yapmalarını öneriyorum. Ve bir tarafımızda mesela disiplin kurulu başkanının Heyetin başkanının bir tarafında Melih Gökçek, bir tarafında Arınç olacak. Çok eğlenceli bir şey töreni olabilir. Disiplin durumu. Ama dava açıldı mı artık ne olacağı belli olmaz. Kuştan korkan dara ekmez istediği mahkemeye gidebilir demiş Gökçe ye. Bülent Arınç. Özel hayatıma müdahale eden kişiye cevap veririm. Başbakanımız haklı ama kendimi tutamadım demiş. Bu mesele disiplin meselesini aşabilir. Hatta senin de belirtmiş olduğun habere tekrar dönersek taraftan Gökçek Ertuğrul Günay eski AKP'li bakanlardan arınç alet oldu. Gökçek konuyu saptırmak için ortaya çıktı. Asıl soru Erdoğan'ın tavır değiştirmesi Erdoğan dayatmaları ile ilgili ciddi sıkıntı var partide. Dengir Mir, Mehmet Fırat da eski kurucularından AKP'nin 7 Nisan'da milletvekilleri adayı açıklandığı zaman daha büyük deprem görebiliriz demiş o deprem metaforunu yine kullanmışlar. AKP'nin başına gül gelebilir demişti onları da hatırlatalım. Oradan yurt dışına birazcık dünyaya dönelim tekrar. Türkiye ile bunalmışlar için söylüyorum şey meselesi ee, yeni yeni bir dünya mümkün ama yüzde bir olmaksızın mümkün diyenler var Winnie birlimaanın yazısıyla da okuyabiliriz bayağı ciddi bir Oxfam International kuruluşunun başında bulunan kişi yani en zengin yüzde şey se yüzde değil pardon düzeltiyorum 80 kişinin en zengin 80 kişi dünyada 3,5 milyar en yoksul kesimi yani yoksul milyarlarca insanın dünyanın yarısının servetiyle aynı olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu geçen sene 84'tü sayı daha da düştü 4 kişi daha düştü %20 mi diyor? kaç düşüş? Yani az buz bir şey değil. 80, 84'ten 80'e düştü. Ne iş yapıyor bu arkadaşlar? Neye soracak olursanız. Çok yapıyor. Yani genel olarak bilişim sektörü, fosil yakıt sektörü, bankacılık gibi alanları görüyorsunuz. Ve tarım endüstrisi mesela. Aynı zamanda işletmeler. Evet yani ilk yüzde birinin içindeysen küresel servet durumunda. Ekonomik sistem harika işliyor. 2008'deki mali krizden beri dünyada yaratılan servetin, varlığın, mal varlığının, finans varlığının büyük çok büyük kısmı sizin banka hesaplarınıza gitti diye yazmış bir Nima Oxford International'dan. Gelecek yıl gelecek yıl bir rekoru daha imza atabilirsiniz ve Belki sayınız biraz daha azalır ve böylece dünyanın tamamına geri kalan servetinin tamamına da sahip olacak bir grup olabilirsiniz demiş. Biraz adaletsiz bir durum var galiba. Ne evet, dersin? Biraz. Evet ve bu servet doğrudan doğruya eşitsizliği yaratan şekilde kullanılıyor diye bütün bunların yani insani bir insan Odaklı bir insan ekonomisi yaratılabilir ve halkın ana hedefin halkın durumu, refahı olabilecek bir şey de yapılabilir. Ama dünya bu yüzde birle devam edemez diyorlar. Dünya Sosyal Forumu da Tunus'ta aşağı yukarı aynı çileyle başladı. Zaten dayanışma korku değil dayanışma diye Tunus'ta başladı. On binlerce kişi Tunus'ta 14. Dünya Sosyal Forumu'nun açılışını yaptılar. Ümit Şahin de e, oraya gitti ama henüz bir yayın yapacak durumda değil. E, saat farklarından vesaire dolayı hatta açık yeşil programını da dolayısıyla Ümit Şahin olmadan yapmak zorundayız. Bu sebeple ama ilginç çünkü birlikte haklar ve haysiyet devrimini kovalayacağız diyorlar. Haysiyet meselesi çok gündeme, gündemin baş sırasında oturmuş durumda. Bu da 20 yıl, tam 20 hatta 20 yıldan önce bir zaman manifestoyu kaleme alırken koyduğumuz bu kavramın onunla manifestonun aşağı yukarı neredeyse onunla başlamasının bize gurur verdiğinde söyleyelim. Şimdi günün en önemli kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bu mesele, bunun üzerinde daha epey durabiliriz. Peki, bu şekilde de artık sonunda erdirebiliriz herhalde. Bir şey daha çalalım. Sister Rosetta tarafından bir şarkı da, "Singing in My Soul" adlı parçayla da bugünkü programı da. ...sona erdirebilir sanıyorum. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I'm so glad somehow I've got salvation now It keeps the spirit in my soul every day i find it, peace and joy in mine it keeps me saying in my soul, every now and then there's something speak within, and often tells me when I'm doing wrong, they'll steal away and bow, my head and prayer, my heart rings, Çıkkasıydı.